İslam'da tek evlilik esastır. Biz kardeşimize eşiyle yetinmesini tavsiye ederiz. Hı hı. Şayet sıkıntı zuhur eder ve ikinci evlilik zarureti doğarsa o durum başka. Ee, İslam'da tek eşlilik, tek evlilik esastır. Bazı şartlarda ikinci evliliğe birden fazla evliliğe müsaade edilmiştir. Müsaadenin de şartlarından olmazsa olmazı adalettir. Adaleti gözetebileceklere ikinci evliliğe müsaade edilmiştir. Evet. Eğer adaleti gözetmede kendisine güvenmiyorsa kişi onun ikinci evlilik yapması uygun olmaz ayeti kerimede velen <gülüyor> testatii'u yani adaleti kesinlikle gözetmekte büyük sıkıntı çekersiniz buyuruluyor buna tam manasıyla gücünüz hakkıyla adalet yapmaya gücünüz yetmez o bakımdan <gülüyor> Çift evlilik yapan veya birden fazla evlenen kişilerden kişilerin kişiler için en çok korkulan husus adalete riayet edememe. Her bakımdan iki eşe de eşit muamele yapamama endişesidir. Onun için eşiyle yetinsin kardeşimiz. Varsa bazı ailevi huzursuzluklar, onun giderilmesi için sahasında uzman bir hekime, psikoloğa veya bir psikiyatriste müracaat ederek yardım alsınlar. İlim irfan sahibi hocalarımızın tavsiyelerine riayet etsinler. Bu konuda yazılmış kitapları lütfen okusunlar ve hayatlarına en güzel şekilde nasıl tanzim ederiz onun yolunu araştırsınlar. Hayatını en güzel şekilde icra eden sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdır. Onun hayatını mutlaka aile hayatını çok iyi okusunlar ve onu kendilerine rehber edinmeye gayret etsinler. İnşallah.